Kızarlar, değerli izleyenler, yine İnsan Insana programında yaşamın belirli bir boyutunu bir sohbet havası içerisinde işleyeceğiz. Bugün Polat Doğru'yla birlikte bu sohbeti götüreceğiz. Olatcığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nedir bugünkü konumuz? Ya hocam şimdi son biz birkaçtır sizinle oturduğumuz zamanlarda bir değerler konusundan konuştuk. Değerler konusundan sonra bir araya geldiğimizde de yani bizim bahsettiğimiz bir çocuk yetiştirme biçimi var ve bu biçimden dolayı yetiştirilmiş çocuğa iyilik mi ediyoruz, kötülük mü ediyoruz, bu toplumla uyumlu olur mu olmaz mı konularını konuştuk. Ve onlardan bahsederken siz bir çiftçilik tutumundan bahsettiniz, bir ağaç yetiştirme konusundan bahsettiniz bu ağaç yetiştirme konusunun içerisinde de iyi kötü bir kökler konusuna dokundunuz ama ben sizin seminerlerinizde izliyorum. Bu kökler konusunu çok ciddi aldığınızı biliyorum. Evet. Bu programda ele alma, işte hakkıyla değerlendirme şansımız olmadı. Evet. Ee, bugün onun üstünde duralım diyorum. Ne diyorsunuz? Yani bu kökler konusuyla ilgili niye bu kadar önemsiyorsunuz? Bu ağaç benzetmesinin içerisinde sadece meyveden, sadece ağaçtan ondan bundan değil bir de köklerden bahsediyorsunuz. Bahsediyoruz. Niye lazım bu bize? Ee, şimdi biz Kökü çiftçi olan bir toplumuz. Hı hı. Ondan dolayı böyle çiftçilikle ilgili örnekler verdiğimiz zaman hı hı. tahsil düzeyi ne olursa olsun insanların takip etmesi, anlaması kolay oluyor. Evet. Benim de mizacım itibariyle görsel düşünme önemli. Seminerlerimde insanlara e, sunum yaparken görsel olarak hı hı. bir tepeden yürüyorsunuz ve bir ağacın hı hı. tepesi görünüyor. Ağacın tümünü görebiliyor musunuz diyorum. Hı hı göremiyoruz diyorlar. Biraz daha yürüyorsunuz. Şimdi görebiliyor musunuz? Hayır. En nihayet ağacın böyle toprak üstündeki her şeyi görülebilecek halde şimdi görebiliyor musunuz? Evet diyorlar. Ben duruyorum emin misiniz diyorum. Bazıları düşünüyor. Aha. Kimisi hayır diyor. Kimisi evet evet diyor. İyi düşünün diyorum ağacın tümünü görebiliyor musunuz? Ve en nihayet Gülümsüyorlar, hayır diyorlar. Ve ondan sonra çizim olarak gösteriyorum. Ağacın kökünü, hı hı. ağacın bütününü düşündüğümüz zaman köklerini de hesaba almamız hı hı. lazım. Ve şunu soruyorum. Ee, ağacın kökleri önemli mi? Hı hı. Herkes biliyor ki önemli. önemli ağacın köklerinin önemli olmadığını düşünen birisi iyi bir çiftçilik yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. O zaman iyi bir çiftçinin ağacın köklerinin önemli olduğunun bilincinde olarak hı hı. meyve yetiştirmeye, hı hı. meyve ağacı yetiştirmeye önemlisi lazım. Şimdi insan çiftçiliğine bakmak lazım esas hı hı. itibari insan yetiştirme konusunda. Acaba bizim yaşamımızın bir ağaç olarak düşünecek olursak kökleri var mı? Hı hı. Çocuk doğdu ve... Allah uzun versin hepimize ama netice itibariyle hepimiz öleceğiz. Hı hı. Şöyle evet. baktığınız zaman bebeklik, evet. çocukluk, ergenlik, işte gençlik, e, yetişkinlik, olgunluk e, şeklinde böyle aşamalara böldüğümüzde esas itibariyle o bebeklik ve çocukluk çağının Çok kökler önemli. meselesi olduğunu görüyoruz. Yani yaşamı götürecek olan kökler 7 yaşına kadar 12 yaşına kadar devam ediyor ama yoğun olarak 7 yaşına kadar atılıyor. Bunun farkında değilsek iyi çiftçilik yapamayız. Yani çocuğun bu 7 yaşına kadar yaşamının köklerini attığının farkında olan ana baba başka türlü bir gelecek yaratır diyorsun. O çocuğun köklerinin gelişmesiyle ilgili çabuk önemli bir bilinç içerisinde olur. Benim bakış tarzım da şu bunun için çocuklar oyun oynuyorlar. Yani. Çöksü olabilmek için bunu yapıyorlar diyorsunuz. Yani o oyunun içerisinde her şeyi öğreniyorlar. Evet. Ve bakacak olursanız oyunlara tamamiyle yaşama hazırlanma modelleri. Tamamen öyle. Şimdi peki hocam e, yani çiftçi köke doğrudan müdahale edebiliyor mu yoksa çiftçinin müdahale edebildiği toprak mı? Çiftçi köke doğruda müdahale etmez. Haddine düşmemiştir. <gülüyor> yani <gülüyor> ben Evet. Ama çiftçi kökün ne kadar önemli olduğunu bilerek kökün gelişmesiyle ilgili fırsat hazırlar, <gülüyor> ortam hazırlar e, ve e, bakımını yapar. Değil mi? Evet. Yani çünkü e, ben ağacım diyen, ben tohumum diyen her şey öyle ya da böyle bir kök salmaya çalışıyor. Kayanın evet. orta yerine yerleşmiş tohum bile artık o kayayı parçalayacak kadar güçlü olabiliyor. Eğer ortamını bulabilirse. Evet. Bizim evet. bu köklerin doğru ortamda büyümemesi, gelişmemesi gibi bir sorunumuz yok. Bizim aslında konuştuğumuz şey köklerin kendilerini güçlü hissedebilecekleri bir, bir ortamın yaratılması Aynen. meselesi evet. değil mi hocam? Şimdi burada... E bonsai kavramından öğretmek evet. istiyorum. Biliyorsun bir biçim verme. Evet. Ee, bu çiçekçilikle uğraşanların uğraştığı bir alan hı hı. Ee, bir potansiyeli alıyor. Mesela bir gül bir meşe ağacı olacak olan potansiyeli alıyor. Öyle bir işlemden geçiriyor ki o gül meşe ağacına benzeyen gibi bir ağaç oluyor. Eriğin içinde kaldırabiliyorsun. Yakından fotoğrafını çekecek olsa Gülgümeş ağacı sanırsın ama dışarıdan evet. baktığın zaman elin içerisinde. Bunun kökünün gelişmesine fırsat vermiyor. Adam öyle bir bilgi geliştirmiş. Hı -hı. Öyle bir uzmanlık beceri geliştirmiş ki ve bundan da gurur duyuyor. Evet, yani o. daha da ede ede, ede, <gülüyor> ede o muhteşem potansiyeli küçücük bir minyatür halinde bırakıyor. Anladım. Ne müthiş bir tehlike. Ne müthiş bir tehlike. Düşünün ki şöyle bir tehlike mevcut. Biz toplum olarak, ayrı olarak çocuk yetiştirmeden bunu anlıyor olabiliriz. Ama e, yani ana babalar da ister istemez o müdahaleleri iyilik olsun diye yapıyorlar. Şimdi bu bonsai yapan adam, bir sanat dalı. bu Japonların e, bir biçimde onu öyle yapmak bir beceri olarak görüyorlar. Eminim büyüğünü de yetiştirmeyi biliyorlar ama onu öyle yapmayı da özel bir şey olarak görüyorlar. Evet. E, ana baba da bunu yapabilir ama ana babalar müdahalelerinin genelde güdük kalsın diye yapmıyorlar. Belki sonuç oraya gidiyor ama ana baba istiyor ki çocuk daha gül olsun, daha iyi meyve versin ve bu yaptıklarıyla da köklerin daha iyi olacağını düşünüyor. Kimisi, bak bozay yapan neden yapıyor biliyor musun? Para kazanmak için yapıyor, bir de aferin almak için yapıyor. Hmm. <gülüyor> ana baba da toplumda <gülüyor> aferin almak için bunu yapıyor olabilir. Maymun gibi hadi bakalım, ben görüyorum eve gittiğinde hadi bakayım amcana bilmem ne yap, hadi hadi şöyle yap, hadi böyle yap gel <gülüyor> amcana bir et bakalım, görsün bilmem ne falan şeklinde aynı bonsai ustasının yaptığı tavır içerisinde olan farkında olmadan ana baba var Aha. onun için seminerlerde sürekli diyorum ki bu çok büyük bir günah yapmayın bunu diyorum, bu potansiyeli böyle bir hale getirmek çok büyük bir günah Şimdi. Ana baba farkına varırsa ki burada muhteşem bir potansiyel var ve o kendisi Aha. bir ortam hazırlar bu muhteşem potansiyeli gül bir ağaç haline getirebilir. Hakikaten o zaman elinden geleni yapar. İşte bu televizyon programının amacı bu farkındalığı oluşturmak. O bakımdan gerçekten ana babanın köklerin gelişmesiyle ilgili bir bilinci oluşması lazım. Anladım. Ben çocuğumu şimdi şöyle bir model var. Çin kamışı diye bir hı hı. ağaç var. Bu güney ve güneydoğu Asya'da çok makbul bir kereste üretiyor. Hı. Dikiyorsun. Polat 5 yıl 70 santim büyüyor. Büyümüyor yani neredeyse. Büyümüyor. Şimdi bilmeyen birisine de olan, ne yapacağım ben bunu da Bırakır gider. Fakat Bilen biliyor. Neyi biliyor? Görünmeyen yerde 35 metrelik bir ağacı ayakta tutacak kök salıyor. 5 yıl içinde. Ondan dolayı ağacı bakımına devam ediyor. Beşliyor. 6. yılda Aha. 18 metre büyüyor. Va. 10 yıl içinde 32 metreye ulaşıyor 35 metreye kadar büyüyor Şimdi burada çok önemli bir benzetme var Polat evet. Nedir bu Altı Yaşamı ayakta tutacak Kökler ne kadar derinliğe Kadar gidebilmeli Aha. Çünkü Mutlaka fırtına olacak, olacak. Rüzgar bir olacak kasırga olacak Eğer kökler sığsa Çöker Sökülür atılır gibiler onun için ana baba o çocuğun yaşamının köklerinin yedi yaşına kadar son derecede derinlerde ve köklü olarak atılmasına izin vermesi lazım. Ondan meyve beklememesi lazım. İki dil öğren, üç dile öğren, dansı da öğren, bunu da öğren. Şimdi şöyle yap, böyle yap şeklinde gitmemesi lazım. Onun doya doya oyun oynayıp onunla sohbet içerisinde ökülerini atmasına izin vermesi Sizin lazım. Sizin burada söylediğiniz şeyden benim anladığım eee meyve alacaksın diyorsunuz. Belki bugün değil. Daha sonra ama senin önceliğin belli bir yere kadar kesinlikle meyve olmasın diyorsunuz. Eğer Aşağıya doğru kökler kendiliğinden ve sağlıklı bir şekilde giderlerse, gerektiği gibi beslenirlerse senin elinde çok gür, çok güçlü, çok kuvvetli bir ağaç olacak ve bu kökler onu bir ömür ayakta tutmaya yetecek. İşte o zaman beklediğin meyveyi alırsın. Hatta belki de beklediğin meyveyi de dememek lazım. Bu ağacın vereceği meyve her neyse onu evet. alırsın demek lazım. Yani, yani yıllar alırsın. Tabii ki elma ağacından armut alamayacağınıza göre evet. ne meyve verecekse neyse onun meyvesi ona alabilme adına. Peki, i̇şte bunun için sürdürülebilir başarı kavramını kullanıyorum. Hı. Bir mevsimlik diye. Ömür boyu, boyu sürdürülebilir başarı, bir başarı Türklerde ama. gelir. Ee, aslında bu şeye de benziyor. Bazen ana babalar çocukları öyle bir zorluyorlar ki çocuklar kendi kapasitelerinin üstüne çıkıyorlar. Gerçekten bunun olduğu durumlar var. Fakat mesela bir sınav süreci için düşünün. Ana baba bastırıyor, çalıştırıyor, yükleniyor, bilmem ne yapıyor. En sonunda çocuk Uygun görülen ya da baştan hedeflenmiş bir okulu kazanacak başarıyı gösteriyor. Fakat o okulda okuyabilmek için aynı tempoyu senelerce devam ettirmek lazım. Adam o tempoyu devam ettiremediği için ondan sonra çocuk bir anda gittiği yeni okulda bu sefer çok ciddi başarısızlık yaşayarak devriliyor. Evet müşterek dostumuz Cihat Şener'in konuda evet, evet. ısrarla üzerimde duydum. Aynen evet. şey. Gerçekçi olmak lazım. Ve böyle hormonla, suyu gübreyle bilmem neyle besleye, besleye, besleye, besleye o bir an için verilen ürünler her ha. zaman hayal kırıklığına hayal kırıklığı, kırıklığı noktasına kurt. dolayı. Kurt giriyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, <onu gülüyor> oluyor. Oluyor Çinlik yani. oluyor. Tatsız mesela. oluyor o tamam. meyve. <gülüyor> Tatsız oluyor. Yani o bakımdan hakikaten Nasıl ki bir çiftçi kökü önemsemezse iyi çiftçi olamaz. Onun için yedi yaşına kadar çocuğun çocukluğunu doya doya yaşamasını önemsemeyen bir ana baba iyi yetiştirici olamaz. Yetiştiremez. Bu, yani. bu toplum fakir kalır. Öyle Ve görüyorum ben. Ağacın da ağaçlığından keyif alması lazım değil mi hocam? Polatcığım Türkçe nasıl tercüme edeceğiz bilmiyorum ama İngilizce'de bir kavram var. Surviving veya living. Hayatta kalmak ve yaşamak diye. Yani surviving herhalde hayatta kalmak. Nasıl olursa olur hayatta kal. Kör topu devam etme. devam etme durumu var. İstediğimiz bu diye. Anladım. Yaşamak. Gönlünce yaşamak. Kafayın, gönlünün verdiği bütün potansiyeli kullanarak Böyle gül bir meşan gibi yaşamak. Biz bununla onu konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. Çünkü oradan önce bahsetmiş kaya Karakolu'nda yetişen. Tutunuyor böyle. Oğlan böyle şöyle burada yaşıyor ama. Yaşıyor. O, o kurtarıyor. Yani o idare ediyor. Ortayı. İdare ediyor. Fakat şöyle bir şey daha var. Onda da var potansiyel. Eğer imkanını bulursa hakikaten kayayı çatlatacak kadar da güçlü. güçleniyor. Evet. Yani kayayı paramparça edip orada tutunacak kadar hayatta kalıyor. Mesela var öyle fotoğraflar falan. Evet. Uçurumun kenarında öyle bir ağaç büyümüş, öyle bir şey olmuş ki. Evet. Yani o uçurumun ihtişamını gölgeleyecek hale gelmiş. Ve ben e, her doğan çocuğun da böyle bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ama e, her birinin de böyle zorlanması gerekir mi diye bakıldığında oturup şeyin hesabını yapmak lazım kaç tane tohum heba olmuştur, kaç tanesi mahvolmuştur, tutunamamıştır, öyle bir hayat sürdürmüştür diye. Peki hocam, e, muhtemelen araya doğru da geliyoruz ama yavaş yavaş giriş yapalım. Bu ne alıyor bunu kökler topraktan? Yani tamam toprakla bağlantı içerisine geçtiler. Bir ağaç olsaydı sayardım ben size. Yok azot alıyor, onu alıyor, bunu alıyor falan filan bilmem ne diye ama evet. e, bir çocuk köklerinden ne alıyor? Aile ortam sağladı. Ve bu sağladığı ortama işte gübre mi ekleyecek, ne yapacaksa toprağımı havalandıracak, ne edecekse bir şey yapacak. Ama oradan ne alıyor bu çocuk? Evet. Ee, bu çocuk esas itibariyle yaşamla ilgili gereksinmelerini neyse onlar alıyor. <gülüyor> yaşamla ilgili gereksinmelerin her birisini <gülüyor> bir kök olarak görebiliriz. Evet. Ee, ve esas itibariyle Yaşamla ilgili gereksinmeler. Böyle baktığımız hı hı. zaman bir insanın insan olabilmesi, insanca yaşayabilmesi, dengeli, anlamlı ve coşkulu bir yaşam için olabilmesi için dört tane temel gereksinme grubu var ve bunu kısa bir e, aradan kısa aradan sonra ele alalım. <gülüyor> evet.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 İnsanca doya doya yaşayabilme ile ilgili olarak nasıl bir bilinç geliştirmemiz lazım konusunda? Hocam en son gereksinmelerde kaldınız, dört tane temel gereksinme var dediniz, evet. bunları da bir alalım yani, topraktan ne alacaksa. Şimdi bu söyleyeceklerim benim esasında kendi oluşturduğum şeyler diye literatürden birçok düşünürlerin söylediklerini bir araya getirerek şu dört tane temel grubu e, isimlendirdim, bir tanesi. Cep gereksinmeleri, bu parayla alınabilecek, karşılanabilecek gereksinmeler hepsini karşılıyor. Hı hı. Giyme, yeme içme, barınma, korunma, güvenlik önlemleri, şu tamam. da bu şekilde parayla alabileceği bütün gereksinmeler bunun içerisindeki cep önemli değil? Tamam. Çok önemli. Önemli olmasa koymazlar. Bundan başka önemli <gülüyor> de, demeyenler de var ama ödemiyorum demiyorum, önemli. Tamam. İkincisi insan olduğumuzdan dolayı akıl gereksinmeleri. Hı hı. Çocuk doğuştan bu gereksinmeyle doğuyor. Sürekli biliyorsun Poyraz işte hayatında tabii, tabii. şu anda 3.5 yaşında Yani elinde değil, elinde değil yok. Yok. Yapabileceği bir şey yok hocam Soru öğrenecek Her gün gelişiyor Her hafta gelişiyor, her hafta soruyor Bu öğrenmeyi Teşvik etmek insanca yaşamın temeli hı hı. Şimdi birinci kök Cep gereksinmeleriyle ilgili İkinci kök akıl, akıl gereksinmeleriyle, gereksinmeleriyle ilgili, ilgili. Üçüncü kök Gönül gereksinmeleriyle ilgili hı. Bu insanın Eşe, dosta ihtiyacı var, aileye ihtiyacı var. Sevmeye, sevilmeye, dosta, mahalleye, cemaate, futbol şeyine, derneğine, efendim... Ait olduğu bir mahalleye ihtiyacı var. Gönül gereksinmeleri çok önemli, aksanda anlam anlamsız oluyor. Ve ayrıca insan olduğumuzdan dolayı şu evrenin içerisinde bir anlama ihtiyacımız var, maneviyat. Manevi bir anlam, nedir o? Niye? Ben kimim? Niye bu dünyada? Hayat ne demek? Evren ne demek? Benim yerim ne? Benim yapacağım ne? Benim hizmetim ne bu hayatta? Gibi sorular. Şimdi dört tane kök. Cep, akıl, gönül ve manevi değerler. baba çiftçilik yaparken işte bu kökleri geliştirmekle ilgili sorumluluk duyacak. Yani Düşünün ki bir ailede para başka bir şey konuşmuyor. Ne? <gülüyor> Çocuk hakikaten o parası kazanır, nasıl pazarlık edilir, nasıl katakülle yapılır, nasıl bilmem ne olur falan hepsini öğrenir. Hepsini öğrenir tabii ki. Ama yaşamına baktığın zaman Başka türlü bir fakirlik asık var. Asık birbirini sevmeyen, aile bağlar olmayan, dostluk olmayan, güvenilmeyen, cebinden başka arkadaş olmayan bir insan yetişir. <gülüyor> Toplumda çok. Çok. Görüyoruz ha. Ve bunu örnek olarak gösteriyoruz. E tabii hocam. Şimdi adam başarılı. Yani... E yani, tabii şuradan bakmak lazım. Cep yönünden başarılı. Cep yönünden başarılı. Evet. Fakat ne yazık ki toplum kendini böyle tanımlıyor. Biz yıllarca sokak röportajları yaptık, onu yaptık, bunu yaptık, bu program için hazırlıklar yaptık ve ben şunu görüyorum. Bizim vatandaşa işte aile, mutluluk falan filan diye sorduğunda ilk gelen şey şu cevap şu oluyor. E, parası olan mutlu olur diyor. Parası olan daha iyi bir hayat yaşar diyor. Parası olan bilmem ne yapar diyor. Şimdi ya orada yanlış anlaşılan bir şey var ya da sıkıntılı bir alandan bahsediyoruz diye düşünüyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki uzmanlar çalışmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Neticede alanlardan bir tanesi cep gereksinmeleri. Yani böyle bir gerçekliğimiz var. Bu işin ekonomik boyutu, o su, bu su yaşam için önemli alanlardan bir tanesi. Ve insanlar neredeyse mutluluğun ön koşulu olarak bunu tanımlıyor. Para yoksa mutluluk yok diyor adam. Ve şöyle bir durum oluyor falan biliyor musun? Şimdi ben bir konferans vereyim. Aha. Ayrıca iletişim ve mutluluk konusuna. Açayım. Tamam. Serbest. Herkes gelebilir. Bak sana söyleyeyim. Bizim toplumda cep yönünden başarılı olduğunu düşündüğümüz insanlar gelmeyecektir böyle bir toplantıya. <gülüyor> yani... Çünkü... Bazıları tabii başarılı mı ya? <gülüyor> Adamın mesleğine bakacaksın, şuna bakacaksın, buna bakacaksın falan filan, şudur budur toplum da başarılı olarak görüyor ana baba çırpını çocuğunu onun haline getirmek için aynen öyle aynen öyle tamam mı şimdi bu adam iç dünyasına baktığı zaman diyor bütün toplum bana başarılı olarak bakıyor içimde bir boşluk var belletmeyin bunu diyor aynen öyle bende galiba bir bozukluk var diyor benim mutlu olmam lazım çok diyor şefkli olmam lazım benim ne giyeceğim nasıl bir araba kullanacağım hangi evde olacağım karımın ne giyeceği Çocuğun ne giyeceği bilmem ne falan filan belirlenmiş vaziyette zaten <gülüyor> Demek ki ben başarılıyım diyor. Bu adam neden bahsediyor? Ondan dolayı... Hocam ezik hissediyor. Istedim. Adam sizi dinlemek istemez. Hiçbir korunma var. Yani, yani. ben e, kalkanlarını indirmiş bu tip sıkıntıları olan insanlarla bir araya geldiğinizde ben o insanların gözlerinin dolduğunu görüyorum. Doğrudan söylemiyorsa bile onun ailesinden biri ve hatta kendisi e-mail geliyor. Adam diyor ki sizi dinledim, berbat oldum diyor, canımı okudunuz diyor. Yani. Kendimle ilgili yeni bir şey öğrendim ve çok üzgünüm diyor. Hakikaten böyle bir hayat durumu var ve işin kötü tarafı da şu, idare edemiyor bu insanlar. Bir yerden sonra bu bir yerden patlıyor yani ya aile yaşamsında ya iş yaşantısında ya orda ya bu burada bir yerde gidiyor. Bir tek bu kök ayakta tutmuyor bu hayatı. <gülüyor> ne diye biliyorum biliyorum. Arkada da televizyonlardan programlar çıkmıştı. Ondan sonra ben metroya bindim. Yaşlı bey geldi. Ben "Hoş geldin. İyi gideli seni gördüm." dedi. "Senin." dedi. "Ya dedi biz dedi, hanımla beraber seyrediyoruz." dedi. <gülüyor> belli böyle kendi fazla falan. Filan. Sen konuşuyorsun araba bana bozuluyor. Sen konuşuyorsun araba da bozuluyor. Gördün mü? bak bu adam doğru söylüyor. Şunu yapmadım, yapmadın, yapmadın diyor dedi. Başka birisi dedi ki hocam dedi benim karım çok dedi sizin kitaplarınız okudu dedi. Öyle yani, dedim inşallah fayda olmuştur dedim. Oldu oldu. Beni boşadı da. Çünkü kaldı bir hali esasında var. Şimdi e, fakat acı olan şu e, toplum böyle bir başarı modeli çerçevesinde çocuğunu oyun oynamaktan mahrum ediyor. Ediyor diyor tabii ki hocam. Ya öncelikleri tanımlıyor. Şimdi siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki cep gereksinmeleri bizim tek ilgi odağımız, tek ilgilendiğimiz alan olursa yeterince güçlü olmaza geliyorsunuz. Evet. Önemlidir, bir köşede tutulmalıdır ama tek başına yetmez diyorsunuz. Evet. Toplum henüz bunu görüyor mu görmüyor mu ondan çok emin değiliz. Çünkü bu karşılanmadı. Evet. Yani bunun karşılandığı hale gelmeden insanlar bunu deneyimlemeden... Diğerlerine geçebilirler mi? Kim kimden önce o hiyerarşik sıralama nedir ben tam bilemiyorum. Evet fakat batı dünyasına da baktığın zaman bu kar, karşılamaya çalışıyorlar, hala karşılamaya çalışıyorlar. Tabi tabi tabi. O... 1946 ile 1996 arasında 50 yıl içerisinde batı evet. dünyasında bireysel gelir gayri sahibi milli hasıla 3.60 vaziyette mutluluk %40 düşmüş %40, vaziyette. Tabi. Yani ekonomi iflas etti bence Aynen. insan psikolojisini Aynen. anlama bakımından. Bugünkü insan psikolojisi ekonomide yanlış temsil ediliyor. Hı -hı. Bunu buradan ilan ediyorum. Onun için ekonomistler insanı anlama bakımından iflas etti. Şu anda yeni bir insan anlayışına ulaşmak durumdalar Şimdi devam, devam olursa, edelim hocam. Demek Ay. ki ceph yetmiyor. Cep yetmiyor. Cep yetmiyor. Ondan eminiz hocam. Tamam. ondan eminiz. Yani şimdi bazı var. daha hayırlısı diyor. Bazı <gülüyor> tipler var. Buna da entelektüel tipler var. Entelektüel tipler, akıl. Efendim, neş şey akıllılar diyor. Okul denen bir şey var. Allah akıllı Her şey akıl. Para para falan filan filan baş başı şu da var bunlar da. Böyle tam bir şüpheci. Her şeyi Aha. sorgulayan, hiçbir şeye inanmayan. Emek vermeyen, zaman vermeyen, geliştirmeyen, akıl ve bakıyorsa bu adamlar hakikaten. Dişliğe fırçalamaz böyle, sarı sarı dişli, günde iki paket sigara içer falan. Günde iki tane, iki paket sigara içer, haftada bir kitap oku, iki kitap oku, üç kitap okur. Çökeceğim tane kitap okuyorum ben de. Altı ayda çökeceğim kitap okudum falan şudur budur. Ve kendine ne toplamış bir yararı yoktur ve herkesi suçlar. Şuna bak der. bilmem ne der. Akıl da kendi başına yamuk bir hayat yaratıyor. Yetmez. Yetmiyor. Yetmez. ve. Bunların yıldızı üniversitede para yedirir ama o <gülüyor> Öğrencilere de öğrencileri betiherler olmaz İnşallah ben öyle değilim <gülüyor> Yok hocam sizin bir, bir başka bir rahatlik, başka özellikleriniz var yani. Daha bir ben. beni severken nerede ki maşallah akıl toparım benim ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey ama o akıl topar olmak da kendi başına yetmiyor. Yetmedi o. O da da bir yumukluk var ve diğer kök esas itibarla işte gönül. Yani şimdi o bir yamukluk oluşabilir. Tabii e, olan insanları insanlar üzmemek, istediklerini vermek, kızmayacaksın, tür sen de ne istesin onu vereceksin. Dostluktur, her şey gider bu sebeple kalır bu evet. e, semaver şeklinde bir tavır içerisinde olmak da senin kendini, kendi sınırlarını koruyamadığın aklına yatmayan. Ve senin cebini boşaltan ilişkiler... Yani sadece dostluk olsun diye, diye başkalarıyla bir hayat evet. sürdürüyormuşsun, başkalarının istediği hayatı sürdürüyormuşsun gibi bir durum var evet. burada ve o zaman zaten ne, ak ne akıl ne cep falan kalmaz. Akıl, kalmaz. akıl senin aklın değil, bir başkası sürekli sana akıl Aynen. veriyor. Para senin paran değil, bir başkası için harcayacağın bir para evet, haline geliyor. edilirsin. E, yani çok normal ve böyle insanlar var, bu insanların... Kendilerini bu hayatta bir yere konumlandırmaları için ne yazık ki bunları aynı şekilde halen yaşıyorum. Önemli olan onun mutluluğu diyor. Herkes mutlu olduğunda ben çok, ee sen ne oldun ya? ya. Kendini alatıyorlar ve dördüncü kök esas itibariyle manevi yaşam. Hı hı. Ee, maneviyat. Onun da yamukluğu olabilir mi? Kesinlikle olur. olabilir. Olur, olur tabii canım. Yani ee, daha aklı ermeden bombalanan ortamlar olabiliyor. Sen niçin geldin biliyor musun? Bu dünyaya şunun için geldin. Senin sorduğun bütün soruların cevaplarını ben biliyorum. Bak vereceğim sana başka soru sormana gerek yok. Sen buna göre yaşayacaksın Aha. tavrı içerisinde. Evrenin anlamı bu, hayatın anlamı bu, işin anlamı bu. Bunu evleneceksin, böyle giyineceksin, şunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin. Hepsi bu kadar. Çerçevesi içerisinde tıkanıp kalıyor çocuk. Ve sadece bununla beslemek insanı dengeli yapmıyor. Dengeli hale getirmez. Yani. Önemli mi? Kesinlikle önemli. Ama yaşamda... Hepsinin gelişmesi lazım. Hepsinin gelişmesi lazım ve hepsinin dengeli bir biçimde gelişmesi lazım. Ee, yani o dengeyi yakalamak, işte bunları birbirinin içerisine sağlıklı bir şekilde geçirmiş olmak çok önemli değil mi hocam? Yani insan, şimdi siz dört tane gereksinme tanımladınız ve benim anladığım kadarıyla bu gereksinmeleri biz topraktan alıyoruz. Öyle ya da böyle ailemizin bizim için oluşturduğu, toplumun bizim için oluşturduğu o ortamdan kökler aracılığıyla bu gereksinmeleri topluyoruz. Bir taraftan ceple ilgili bilgileri topluyoruz. Diğer taraftan akılla ilgili, öbür taraftan işte bu işin ente şey boyutu, gönül boyutuyla ilgili olanları alıyoruz. Maneviyatla ilgili de bir durumumuz var. Hepsini birden aldığımız zaman bir ağaç buradan aldığı besinle büyümeye başladı. Proteini aldı, mineral aldı, vitamini aldı, her vitamin şeyi aldı, aldı. kemiği de büyüdü. <gülüyor> her şeyi... Evet doğru. Peki bizim müdahale ettiğimiz yer bunlar mı oluyor hocam? Yani biz, ya biz, biz bunlara mı müdahale ediyoruz? Bunların müdahale geliştiği ortamda <gülüyor> biz neye bakacağız? Bunların geliştiği ortamda aile okul ortamı toplumda hangi değerler yaşıyor? Tamam. Onlara bakacağız. Ve bu değerler konusu e, şöyle hafifçe bir dokunayım onu sonra tamam konuşacağız. Değerler konusu benim toplumumun farkına en, varması gereken en önemli en konulardan birisi. Bir yani bir ortamda aile ortamında, okul ortamında toplumsal ortamda değerler sadece Cebe yönelik olabilir ki öyle olduğu ortamlar var. Evet ve öyle olunca da çocuk şimdi büyürken Türkçe konuşan Türkçe öğreniyor. Fransızca konuşan Fransız Fransızca öğreniyor. Bu çocuk büyürken sadece dili öğrenmiyor, değerler sistemini de öğreniyor. Anlamaya ne sistemi öğreniyor. Ve o zaman ha ne önemli hadisesi tabii, tabii. üzerinde duruyor. Yani, çok küçük yaştan itibaren çocuklar bu ailede neyin önemli olduğu ile ilgili bir fikir sahibi oluyorlar. Evet. Kullandıkları dile bakın, seçtikleri kelimelere bakın, neyin peşinden koşup neyin peşinden koşmadıklarına bakın. Yani çocuk hayatını bir mücadele şeklinde yaşıyor zaten. Evet. Kendini geliştirme mücadelesi şeklinde, evet. o ortam neyi sunuyorsa oluyor alıyor. Evet. Onun için kısa bir aydan sonra biz ailedeki, toplumdaki değerler konusuna girelim.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 Değerli izleyenler, evet, ağacın köklerinden söz ettik. Ağacın köklerinin dört tane olduğunu temelde ve o temeldeki ağacın esas itibariyle hepsinin beslenmesi gerektiğini konuştuk. Ve bunun beslenmesiyle ilgili nasıl bir ortam? Nasıl evet, bir ortam yani bu olacağız. kimin sorumluluğundadır? Kim neyi? Neyi dengeye koyarsa, kim neyi düzenlerse iyi bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi benim bir şey sorusu geliyor aklıma yani bunu başta mı sormak lazım, şimdi mi sormak lazım tam da bilmiyorum da bonsai tohumundan meşe çıkar mı hocam? Bonsai bonsai meşenin tohumunu mu verecek? E, aynen şimdi? aynen. Aa, şimdi onun tohumu üretir mi, üretmez mi bilmiyorum. Ben yani onu araştırmak lazım bence. Yani bonzai tohumu geçer mi? <gülüyor> eğer geçiyorsa... Eğer geçiyorsa meşe verir, verir diyor. Bir tanedir diyorsun. Evet. Sadece ona özel. Tabii. Evet, verir. Yani o, o potansiyel, muhteşem bir şey. Muhteşem. Evet. Ondan yeniden bonsai yapabilirsin veya gürbül meşe alabilirsin. Şimdi şöyle bir ortam düşün. Diyelim ki Poyraz, 3,5 yaşında. Etrafta oyun oynuyor, büyüyor, konuşuyor falan. Sen aslıyla evde sadece, biliyor musun ne almışlar? İşte apartman almışlar, kaç metrekare biliyor musun? Bir de bilmem nerede yazdık almışlar, bilmem ne almışlar. Evlerinde böyle düşünüyor, adam böyle yapıyormuş falan. Hep böyle şeyden konuşuyor, cepten konuşuyorsun. Ve böyle konuşmaya devam ediyor. Ertesi günde aynı şekilde işte buzdolabı almışlar, şudur budur. Şunların şu olmuş, bunların bu olmuş falan. Çocuğun önce şu, bir adamın değeri balı mürkü kadardır, başka bir şey yok. Bu arada çocuk hedefini koydu, yedi yaşına gelinceye kadar, e, böyle saygı saydı bir insan olarak görülmek istiyorsa malum mülkün malın olacak. Malum mülkün olmayanlar ise tamamla durumu olur. Ve bunlar da oluşan bir toplumda yargı sistemi de böyle oluşur. Malum mülk olanları tabii tabii başka de, ötekileri evet. başka bir yere koyar. Şimdi öyle değerler var ki <Gülüyor> e, bu değerler kökün ancak bir tanesini geliştirir. <Gülüyor> Yani bu bahsettiğiniz öyle yapıyor. Siz eğer cebi önemseyen değerleri bu ailede yaşatıyorsanız orada da bir saygı var mesela. Tabii. O saygı ama neye saygı duyuyor? Paraya saygı duyuyor. Bakınca bir saygısı. Aynen öyle. Bak arkadaşım kardeşim. Ne kadar bakalım diyor hesap geçiyor. Oo diyor beyefendi. 100 evet. bin lira. Çok memnun oldum. Çok saygı değersiniz. Çok saygı değersiniz. Tamam. Hakikaten size duyduğum saygıdan dizlerim titriyor şimdi. Evet, evet. Adamın geleceği yer orası hocam. Bu ailede büyüyen çocuğun da gideceği yer orası. Evet. Şimdi e, bu çerçeve içerisinde az önce sıraladık zaten. Yani akıl sivrilirse sadece o ön plana çıkarsa başka bir durum. Öteksi sivrilirse başka bir durum ve bunlar bunu besleyen değerlerin bulunduğu ortamda yaşıyorlar. Evet. Siz başka bir değerler grubundan bahsediyorsunuz. Başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki hepsini birden besleyebilmek lazım. Bunların hepsi önemli diyorsun Aynen öyle. Evet. Onun için bu biz bilici değerlerinden bahsediyorum. Böylelikle mesela sevgi. Hı -hı. saygı evet empati Empati bilmiyor söyler misiniz hocam ulan biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> diğerinin gözüyle kafasıyla gönlüyle görebilmek önemli bir şey sadece evet. kafasıyla değil gözüyle ve gönlüyle görebilmek kendini onu yerine koyup yaşayabilmek meselesidir önemli bir meseleymiş evet, işte oh bu Önemli. Çok çok çok. Bir toplum zaten empati kazandığı zaman o toplum tamam, olgun, yaşanabilir, <gülüyor> sağlıklı bir toplum olur. Olur değil mi hocam? Onu da elde etmeden hiçbir zaman çağdaş, uygar olamaz. Olamayız, o zamanca bir yaşam oluşturamaz. Yani bireysel güçlü yaşantılar olabilir ama biz biz olmaktan bahsediyorsak bu empati çok önemli. Çok önemli. Yani birlikte yaşamaktan, bu hayatı birlikte sürdürmekten, hep birlikte güçlü olmaktan bahsediyorsak empati evet. lazım. Evet. Hı hı. Ve burada ben dinimizin bu konudaki hassasiyetini saygıyla, sevgiyle altını çizmek istiyorum birkaç Hı -hı. kere. Yüce Allah diyor ki kul gelmeyin karşıma. Hı -hı. Ya bu ne müthiş bir şeydir. Evreni yaratan güç diyor ki sınırlar koyuyorum kendime. Kul gelmeyin karşıma diyor. Ve bunu dediği andan itibaren bireyi ne kadar kutsallaştırıyor. Tabi. Bireyin anlam verme sistemini ne kadar kutsallaştırıyor? Onun hakkını ne kadar kutsallaştırıyor? İlişkileri ne kadar kutsallaştırıyor? Ve böylelikle bir mı getiriyor. Tabii. Bir medeniyetin temelini atmış oluyor. Ne kadar önemli bu? Bir de vicdan boyutu da var bunun hocam. Hesabı sen yapıyorsun diyor. Evet. Yani yiyip yemediğini, onun öyle olup olmadığını sen biliyorsun diyor. Müthiş, ben, bir, bence sorumlu. Müthiş ben bir, bir sorumlu oluyor. Müthiş bir laf oluyor. Yani diyor ki, ey cemaat hakkınıza zarar ediyor musunuz diye soruyor. Mezara göndermeden önce, dış gibi yaşamasak sadece bu ilke öyle bir disiplin, öyle bir mizam getirir tabii, ki bu toplumlar. Tabii, tabii, tabii. Ama bunun böyle olduğunu bununla gurur mesela insanlar var, ne belediye üyeleri var, belediye başkanları var, düşmesin hiç görmüyorlar. <gülüyor> Şimdi en enteresan bir boşluk oluşuyor hakikaten böyle. Bu toplumda bu ağaç gelişebilir mi diyorsun? Vallahi biraz biraz orada bir sıkıntı boyutu var. Ben yani, başka bir şey daha. Sonra bir bakma böyle politik olduğu gibi ama estağfurullah. Bu bir, herkesi kapsayan herkesi bir, bir, bir, bir... duygu var bunun. Ben burada sizin çok insanca bir değerden bahsettiğinizi düşünüyorum. Hakkaniyet. Yani e, işte e, çok, çok önemli. Tabanı var bu ülkenin bu konuyla ilgili bir tabanı var aslında değerler bilinci. Hı hı. Çok önemli. Halbeye sadece bu afı değer yaşamaya başlasa. Bir kere çocuğa saygı varsa, çocuğun hakkı konuşuyorsa hı hı. bu çocuk 7 yaşına kadar bol bol oynar. Hakkı yenmez. Hakkı yenmez Çocukluk diyorsun. hakkı yenmez. Şimdi o zaman burada benim şey söylemem lazım hocam. Bunu da sormak istiyorum. Ya sizin önünüze bir sürü insanlar geliyor, konuşuyorlar, bir sürü şeyler söylüyorlar ve ben şunu görüyorum. Adam diyor ki ben böyle bir geçmişten gelmiyorum hocam. Ya söylediğiniz kafama yattı. İyi bir şey söylüyorsunuz. Doğru bir şey söylüyorsunuz. Zaten ters giden bir şey var diyor adam. Yani ben sizi dinlemeye boşuna gelmedim diyor. Benim hayatımda doğru düzgün gitmeyen, içime sinmeyen bir şey var. Bir arayış içerisindeyim ama dönüyorum bakıyorum diyor. Ya arkadaki görüntü o değil diyor. Ben ben böyle bir yerden gelmedim. Nereden öğreneceğim? Ne yapacağım diyor. Siz ismi 07 açıyorsunuz. 7'yi geçenin işi bitti mi hocam? Bitmedi. Bu ağaç farklı bir ağaç. <gülüyor> i̇nsan ağacı kök atmaya devam edebilir. Yani toprağı Genişmeyen değiştirebilir devam mi? edebilir. Toprağa daha uygun bir toprağa gidebilir. <gülüyor> Enteresan bir şekilde bilinciyle. Bir insan yeniden doğabilir. Yeniden kendisine analık, babalık yapıp Yeniden kendini inşa edebilir. Kolay mı? Hayır. Hayır bir Tabii ki daha zor olur. Onun için savaşçı kitabını yazdım. Savaşçı ruhuna sahip olmakla lazım. Tabii ki. Yeniden kendini inşa etmek çok zor. Çok zor. Ama yani çözüm de orada. Evet. Ve bu ikinci dil öğrenmeye benzer. Üçüncü dil öğrenmeye benzer. Yani ilk dili farkına varmadan öğreniyorsun. Çok rahat. Ama bir ikinci dil öğrenirken ne kadar çaba göstermen lazım? Helena ana bunu yapması lazım. Değil mi hocam? Yani sadece kendinin değil, ondan gelecek tohumun da toprağını belirliyor bence böyle olduğu zaman. Vicdan sahibi ana baba farkına vardığı andan itibaren Hı -hı. bunun sorumluluğu altına girmiştir. Vebali var bu işin. Öğretmenlerin bu konuda yapacağı bir şey var mı hocam? Mış gibi öğretmen değil de hakikaten kafasıyla ve gönlüyle Hı -hı. öğretmenlik yapıyorsa ki ben... Böyle öğretmenlerle çok karşılaşıyorum, gözleri cıvıl, sevgi dolu, kolları sıvamışlar. Ne müthiş bir yolculuk. Selam olsun onlara buradan ve hakikaten öğretmenler Türkiye'nin aydınlık geleceği için vazgeçilmez. Gizli kahramanlarımız, evet yapacağı çok şey var. Ve biliyor musun çocuk kendisi farkında değil ama öğretmen bir bakışıyla, bir kafa okşuşuyla şak diye bir kökün gelişmesiyle ilgili filizlenme yapar. Aynen Ve onun tavrı içerisinde, onun seçinin tonu, onun dokunuşu, onun tanıtlık sistemi içerisinde bakarsa daha dengeli, daha sağlıklı, daha kendine güvenli, daha mutlu, daha az öfkeli insanlar yetişmeye başlar. Ağzınıza sağlık hocam. Horat'cığım çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür... ben çok güzel kaldım bununla. Benim için de çok güzel. Öyle mi? <gülüyor> Değerli izleyenler. Ovalım sizde bu sefer çok